gel sana aşıklar sana aşıklar dolurmuş bu şehir. Mevlana'mız var sana öylesine delicesine aşık ki Mevlana'mız var onun hatırına gelir misin senin adını duyunca baygınlık yeşiren cezbeye tutuşan senin adınla hayat bulan Yedi asırdır seni sevdiği için insanların sevdiği Mevlana'mız var Gelir misin onun adına, Şems'in hatırına Nice veliler aşıklar Ya Resulallah Geliyor musun yoksa Hala aşıklar mı var diye Bu gece Gelir misin ya Resulallah Geldin mi yoksa nereye geliyorsun ne tarafa doğru yarası Allah hangi mahallede Ayşem var yarası Allah hangi sokakta kim <gülüyor> haber vermiyorlar bize Rasulullah'a görüşüyorlar sonra da haber vermiyorlar ama haklılar. Bizim gibi kalbinden kötülükleri atamamış olanlarla Resulullah rahatsız etmek istemiyorlar Nereye geliyorsun ya Resulallah Yine mi geldin? Hoş geldin ya Resulallah Ama ne olur Bak hemen şuradayız biliyorsun Hala din tepesindeyiz Aşıklar toplamış Evet Hadi ne olur bizi bırakma Ne olur geliver Hangi aşağı Kim bilir hangi salih hatuna Veya hangi salih insana geliyorsundur Ama belki Ya Resulallah bilmiyorum Belki onlardan birisi burada mı yoksa Yoksa Yoksa Ya Resulallah Her zaman geldiğin O güzel aşıklardan birisi yoksa yoksa belki buradadır ama sakın ola benim günahlarımdan dolayı gelmemezlik etme ne olur keşke ben burada olmasaydım o güzel aşıklar seninle bulsaydı hadi ne olur birazcık birazcık ya bir Allah geliver hadi gelirsin değil mi hadi nereye koyumuz, koyumuz sana aşıkları, bakma bazen bakma bazen aşk aleyhine konuştuklarını, ne olur yine seni severler, sana olan sevgilerindendir, ne diyeceklerini bilemez aşıklar bilirsenin, hadi ne olur hemen şuradayız, Anahat'ın tepesinde, göz var, aşıklar gelin dedik geldiler, salavatlar getirin dedik getirdiler geliyor musun yoksa, Sakın, sakın benim günahlarımdan donayı vazgeçme Geriye dönme Ne olur benden dolayı bu aşıkları mahrum etme Ben düşmanım, bir daha yapmam ne olur Ne olur ya Resulallah. İşte gözyaşı geceleri burada. İşte aşıklar şurada. Allah. Allah. Geri tut etme ya Resulallah. Ne Ne olur. Ya Rabbi Allah, come, get out of here. Ya Rabbi Allah, come, come, come, come, come, Hay! come, come, Aman Allah'ım, aman Allah'ım salonun kapısı, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Kimin hatırına, kimdir o aşık? Allah'ım. مش قلبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد جات لتنا اتركنا يا رسول الله يا رسول الله Bir daha yapmam. Affet. Tövbelerime şahit ol. Ya Rabbi ben pişmanım. Yaptığım günahlarımdan. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmam. Kimin adına geldin ya Resulallah? Hoş Bırakma beni ya Rasulallah. Şefaat ya Rasulallah. Hayi, hayi, hayi, Selamatlar getirin demiştim. Hadi kendiniz verin. Hadi selamları kendiniz verin. Hay hay. Hay hay. Resulallah <gülüyor> Ümmetlikten atmamayı <gülüyor> Bu gözyaşları sadece senin Senin için senin olmak için Seni seviyorlar Seviyoruz ya Resulallah <gülüyor> Başka hiçbir şeyden dolayı değil bu gözyaşları Senin sevginden ya Resulallah bırakma biz, Bırakma. <gülüyor> o devşetli mançer gününde tut elimizden. <gülüyor> Sen girersen arayan ya Rabbi bu benim ümmetimdir. Boş ver derden, Rabbi Rabbim affeder. <gülüyor> Perdedar. perdedar Perdedar Buyurun devletli vezirim Hünkârımız bizi huzura çağırmıştı Ne ola ki Orduyu Hümayun'un kazandığı muzafferiyetten olmasın sakın Mümkündür e, Lakin benim kafamı karıştıran başka bir mesele Nedir vezirim Şu ayas var ya ayas. Evet vezirim Sarayımıza geldiği günden beridir huzurumuz kaçmıştır Amacı hünkârımızın gözüne girmek midir, nedir? Bilmiyorum. Hünkârımız da fazlasıyla değer vermeye başladı bu Ayas'a. Bilir misin bugünkü huzura hünkârımız Ayas'ı da çağırmıştır? Öyle mi? Belki de gelmek üzeredir. İşte, geliyor geliyor. şahımız Efendimiz, devletli sultanımız. Erkanı devlet nasıllar? Sağlığınıza duacıyız efendim Vezir bugün bana verecek bir havadisin var mı? Var efendim bildiğiniz gibi şanlı ordumuz çıkmış olduğu son seferden büyük bir galibiyetle dönmüştür Maşallah maşallah bu haber beni ziyadesiyle memnun ve mesrur kıldı Lakin vezir bugün sizi huzura neden çağırdım bilir misiniz? Çoktandır zihnimi meşgul eden, beni derin düşüncelere sevk eden ve benim tek başıma çözmekten aciz kıldığım bir şey var. Acaba dedim Erkan-ı Devlet bana bu meselede yardımcı olabilir mi? Vezir, perdedarım bana Hint beldelerinden hediye edilen, üzerinde onca kıymetli cevherle işlenmiş, onların değer bazında anlata anlata bitiremediği bu gevheri muteberin değeri sence ne olabilir? Hünkârım, bu gevheri muteberin değeri binlerce, hatta on binlerce kese altın etse gerek. Binlerce, on binlerce kese altın edecek kadar kıymetli bir gevher. Böyle bir gevher var mı, olabilir mi? Vezir, kır onu! Hünkârım, kıramam. Böyle değerli bir hazineyi kıramam. Benden bunu istemeyin, bağışlayın. Kıramam hünkârım. Maşallah, maşallah, maşallah. Sadakatin beni ziyadesiyle memnun kıldı vezir. Ve hilat ile şereflendiriyor. Nice kıymetli elbiseleri sana bağışlıyorum. Benim hazinelerimin korunması hususunda ne kadar da gayretlisin maşallah. Lakin, lakin vezir, senin bana vermiş olduğum bu cevap... ...hazinenin bu kadar kıymetli olması... Zihnimdeki meseleyi daha da büyüttü. Perdedar! Buyurun hünkârım. Bu gevherin kıymeti sence ne ola ki? Hünkârım, bu gevheri muteber saray hazinelerinin yarısı değerindedir. Saray hazinelerinin yarısı edecek kadar kıymetli. Evet hünkârım. Sen vezirden daha fazla kıymetmiştin. Bu kadar kıymetli ha? Perdedar! Kır Kır onu! Boğuşlayın hünkârım Neden? Çünkü bu gevher muteber Saray hasinelerinin en nadide eseridir de ondan hünkârım Maşallah maşallah maşallah Senin de sadakatin beni ziyadesiyle memnun kıldı Görüyorum ki Erkanı devlet bağlılıkta tek yumruk Ordularımın muzafferiyetinin altında yatan sebep de boğulsa gerek Perdedar Bundan sonra seni vezir görmek istiyorum. Lakin, lakin senin de vermiş olduğum bu cevap zihnimdeki meseleyi daha da katmerleştirdi. Bu kadar kıymetli bir gevher ve sizler benim hazinemi ne kadar da çok düşünüyorsunuz. Harika bir şey. Bugün Ayas'ı da çağırdım. Ayas, Ayas, bu gevherin kıymeti sence ne olabilir? Hünkarım, bu kıymetli eser Bu söylenenlerden Daha da çok kıymetlidir Aman Allah'ım Aman Allah'ım Bu daha mı kıymetli Ayaz Ayaz Kır onu ayaz, ayaz, ayaz, Ne yaptın Ayaz, ayaz, Neden ayaz, ayaz Ne yaptın Ne yaptın Ayaz Neden kırdın onu Hünkârım Sizin emirincinizi kırmaktansa mücevheri kırdım. Siz mücevhere bakıyorsunuz. Şaha değil. Teveccühünüz gül yabaniyedir, yola değil. Siz mücevher kırmadınız ama hünkârın emir incisini kırdınız. Selam olsun emir incisini kırmamak için dünyayı kıranlara. Selam olsun emirincisini kırmamak için dünyayı kıranlara. Selam olsun. Selam olsun bütün dünyayı feda edip emirincisini kırmamak için uğraşanlara. Selam olsun Hazreti Pir'e. Selam olsun. Allah ona rahmet etsin. Şefaatine nail etsin. Mesajı var Hazreti Pir'in asırlara. Mesajı var ayaz hikayesinde. Bir kısacık mesajı sadece bu. Onun yüceler yücesinin bir emrini kırmaktansa dünya bütün dünya feda olsun da. Feda olsun da. Bir bir emri kırmamak uğruna bütün dünya feda olsun da. Feda. Hazreti bir dikkat dikkat. Dışarıda birisi beklemektedir. Taniyanın acil olarak dışarı çıkması rica olunur. Tekrar ediyorum, dışarıda birisi beklemektedir. Tanıyanın acil olarak dışarı çıkması rica olunur. Bir isim filan yok mu? Kusura bakmayın, bir anonsa kesmek mecburiyetinde kaldı arkadaşlar. Bir ismi falan öğrenip gelsinler. Kıpırdayan yok mu? Tanıyan yok. Değil mi ya? İnsan tanımadığına bir adım atmıyor. İnsan tanımadığının uğruna koşmuyor. İnsan tanımadığının uğruna hiçbir şey yapmıyor. Tanımayınca gitmiyor. Varmıyor. Koşmuyor tanımayınca. Tanımayınca kıpırdamıyor bile yerinden. Tanımıyoruz onu. Tanımıyoruz Allah Azze ve Celle'yi tanımıyoruz. Eğer onu tanısaydık, tembellik başımızın belası olmayacaktı. Tanımıyoruz onu. Eğer onu tanısaydık, onun emirincilerini kırmayacaktık. Tanımıyoruz onu, tanımıyoruz. Eğer onu tanısaydık, onu tanımış olsaydık, bir vakit namaz biter bitmez. ikincisine koşacak, onu bekleyecektik aşkla. Tanımıyoruz onu, tanımıyoruz. Dertlerle mi geldiniz? Ne o? Zamanın en büyük derdi geçim derdi mi? Ne o? Yarına ne olacak? Şu işler ne çıkacak? Yarın ne pişecek? Neler neler? Erkekler bıraktı da şimdi kadınlar da mı geçim derdine düştüler yoksa? Tanımıyoruz onu. Eğer tanısaydık, Rezzak olanı tanısaydık, geçim derdi diye bir dert olmayacaktı hayatımızda. Tanımıyoruz onu. Hastalar, hoş geldiniz. Merhaba, dertliler. Hoş geldiniz, merhaba. Ha, hastalık. Hastalık çok zor değil mi? Acı veriyor insana. Katlanmak zor değil mi? Tanımıyoruz onu. Eğer şafi olanı tanısaydık, hastalıklar bize acı değil. Acı değil, lezzet olacaktı. Tanımıyoruz onu. Tanımıyoruz. Onu tanısaydık, hayatımız bambaşka olacaktı. O Rahman'dır. Er-Rahman'ı. Dünyada her mahlukun rızkını verir o. Göklerde uçuşan minicik kuşların rızkını veren o. Deryalardaki yüzen minicik balıkların rızkını veren o. Mümin kafir ayırt etmeden rızıkları verici o. Bizi mi vermeyecek ha? Atın bu geçim derdini. Biz onun Habibinin ümmetiyiz. Ya Rahman. El Gaffara. Ayıpları çokça ört bahsedendir o Ayıplar ki Ne ayıplar Ayıplarla dolu bir asırda kalmışız ah, Siz benim ayıplarımı bilmezsiniz Ben de sizinkileri Ayıplar denilince Yerin dibi yarılsa da geçeyim isterim Ama toprak ayıpları kapatabilir mi ki Örtebilir mi ki İbrahim Ethem İbrahim Ethem Rahmetullah diyor ki İşittiğime göre kullar yarın huzuru mahşerde hesaba çekilirken en yakınlarının, en tanıdıklarının yanında hesaba çekileceklermiş. Çok utansınlar diye. Vay, vay ki vay. Ne yaparım o zaman ben ha? Ne yaparım? Yüzünü görmeye hasret kaldım. Bir kere yüzünü görsem diye yandığım habibi kibriyanın yanında ayıplarım dökülür verirse ne yaparım ha <gülüyor> Kaçacak bir yer de yok orada saklanacak bir yer de yok Ama gafvar olan Rabbimiz var Ayıpları örtücü Rabbimiz var Ona sığınırım Ayıplarımı ört Rabbim Yoksa Habibinin yanına nasıl çıkarım ayıplarımı ya gafar? El Halimu, Asi kullara yumuşaklık gösteren azapta acele etmeyendir ha? Doğru değil mi? Göz göre göre günahlar işliyoruz, isyanlar ederiz. O görüyor, o işitiyor. Bitmek tükenmez bilmeyen günahların için dalmışız'' Haman Allah'ım Ama cezamızı hemen vermez Bekler o Çünkü nakkaş nakışlarını seviyor Allah kullarını seviyor Kulum vazgeçer Kulum vazgeçer Tövbe eder bir daha yapmaz diye bekliyor Tövbe ederse affedecek Bağışlayacak Mükafatlar verecek Ne kadar halimdir o Ne kadar yumuşak bir Rabbimiz Haman Allah'ım Haman Rabbim Böyle bir Allah'a nasıl kulluk edilmez ha? Nasıl utanmadan günahlar işlenir ha? <gülüyor> ya Haviyy! <gülüyor> El-Gafur, El-Gafur, küçük büyük günahları mağfiret edendir o. Ya, duyuyorsunuz değil mi? Küçük büyük günahları mağfiret eden, maaş yiverendir o. Üzülmeyin, üzülmeyin. Ama ama ona karşı da kimse hedefsizlik yapmasın. Böylesine bir affedici Allah Azze ve Celleye karşı olacak iş mi ha? Olacak iş mi bu günahlar ve isyanlara? Ha? Hayır hayır hayır. Hepsini affediverir, bağış verir o küçük büyük günahlara. Demedin mi size ha? Sen kimsin? Filanca fabrikatörün anıma Sen kimsin? Filanca zengin ailenin gelini Sen kimsin? Filanca genel müdürün Sen kimsin? Filanca işte büyük patronun Bilim, bilmem kimin kızı Sen kimsin? Şu ışıklar gözüme vuruyor Gençler mi çok ihtiyarlar mı bilemiyorum Ama şundan eminim Garipler vardır aramızda Onlardan bir tanesine sorayım Sen kimsin? Eminim bir günahkar vardır. Ona sorarım sen kimsin? Ben küçük büyük günahları affeden, gafur olan Allah'ın kuluyum. Sen kimsin derilince, artık başka söze gerek var mı? ...küçük büyük günahları... ...hepsini affediveren... ...gafur olan Allah'ın kuluyum... ...Allah'ım bağışla bizleri... ...affet... ...ya gafur... ...el hafizu... ...mahlukunu koruyandır o... ...korkmayın... ...hiç üzülmeyin... ...o bize korur ...siz... ...siz evlerinizden geldiniz... Evlerinize kim bilir iyice kilitler vurdunuz. Evinizde ne vardı öyle koruma altına aldınız? Çullar, çaputlar, tahta parçaları, taş parçaları öyle mi? Bir yere giderken hemen kilit üstüne kilit vurursunuz değil mi? Neden? Siz, siz çulu çaputu korumasını bilirsiniz de. Nakkaş yarattığı nakışlarını korumasını bilmez mi, Niye korkuyorsunuz? Allah Azze ve Celle korur. Ne beş yıl sonrasının derdini, ne yaşınızın derdini, ne kızınızın, evladınızın, ne malın mülkün derdini çekmeyin. Hafiz olan bir Rabbimiz var bizim. O bizi korur. Ya afir. El Kerim o. Lütfuyla ihtiyaçlarını arz etmekten aciz olanların ihtiyaçlarını giderendir o. El Kerim. Ne ihtiyaçlarımız var? Çok ihtiyaçlarımız var değil mi? Oh! Para isteriz. polis isteriz. Aman Allah'ım neler var ihtiyacımız. Borçlu var. Borcunu ödemek için paraya ihtiyacı var. İsteyin. İsteyin. Kerim Allah'tan isteyin. Hazineleri o kadar çok ki. Ama kalbinize komayın Kalbinize. Kalbinize korsanız yazık edersiniz kendinize. İsteyin verir o ayaklarınızın altında alın kullanın parayı pulu malı mülkü kullanın kullanabildiğinizce mübahtırın isteyin başka neler isteriz ha ne kadar çok isteklerimiz var değil mi ne kadar istersek isteyelim hazinesi bir nokta eksilmez daha neler istemeyiz ha Cennet isteriz Beka isteriz Habibullah'a komşu olmak isteriz Kemser havuzundan içmek isteriz Tuba ağacının dallarının altında serinlemek isteriz İsteriz Allah'ın cemalini isteriz Ama o kadar aciziz ki O kadar aciziz ki Namazlardan sonra en kıymetli istek zamanıdır Parz namazdan sonra... Ellerimizi açarız da... Belki birkaç... Belki üç beş dakika en fazla... Kelimeleri bir araya getirip istemesini bile beceremeyiz... Bu kadar aciziz... Ama kerim olan Allah... Bizim bütün isteklerimizi bilir... İhtiyaçlarımızı bilir ve giderir... Hiç korkmayın... Bize ne lazımsa onu verir... Cennete kavuşmamız için ne lazımsa onu verir... Verdiklerine... ''Şükrünüzü iyi yapın, şükürdar olun, şükredin, hiç isyan etmeyin, neden oldu, niye oldu demeyin, Rabbim şükürler olsun sana, hazineleri bağlır Rabbim, ya Kerim!'' <gülüyor> el -Bedudu. çokça sevilendir o, mahlukunu da birbirine sevdirendir o, sevilmek onun zatında vardır, çok seviyoruz onu değil mi bir zamanlar öyle insanlar varmış ki Allah denilince can verirmiş çok seviyoruz değil mi onu ama insan bu kadar çok sevdiğine karşı edepsizlik yapar mı Sönün sözünü dinlememezlik yapar mı Ne kadar çok seviyoruz değil mi? O vedud olan Allah, mahlukunu da birbirine sevdiren. Yavruyu anasına sevdiren O'dur. Anayı yavruya sevdiren O. Kardeşi kardeşe sevdiren O. Akrabayı akrabaya sevdiren O. Müminleri müminlere sevdiren O. Aşıkları aşıklara sevdiren O. Sevgiye hasret kaldığımız şu karanlık asırda bize sevgi ver Allah'ım. Kalplerimizi birleştir. Bizi birbirimize sevdir Allah'ım. Ya Vedud, <Gülüyor> El-Berru, lütuf, inayet, merhamet ve iyilikleriyle mahlukuna kucaklayandır, kucaklayandır. kucaklayandır. Bu sözler rastgele birilerinin yazdığı sözler değildir. 14 asırlık İslam alimlerinin birbirlerinden aktara aktara getirdikleri bir ilim deryasından süzülerek gelmiştir. Mahlukunu kucaklayandır o. Nasıl mı? Bir kol. Ya Rab dediği zaman Bir tek şartı var İhlas Ya Rab dediği zaman O kelime arşın ötesine çıkar Bilir misiniz Şimdi Semalarda dolaşmakta olan Geçmişlerin seslerini bulmaya çalışıyorlarmış Bulurlar Firavunların Firavun soyluların seslerini bulurlar Ama ihlasla söylenmiş sözler hep arşın ötesine çıkacağı için bulamazlar. Herkesin sesini bulurlar ama şahın akşibendilerin, şahı geylanilerin sesini bulamayacaklar. Bir kul ki ihlasla ya Rab" dediğinde o kelime arşın ötesine çıkar. Orda El-Berru isminin tecellisiyle karşılanır. O anda el ismiyle tecelli eder. Ya Rab diyen o o anda o ismin tecellisiyle kucaklayın Allah'ım. Haydi, haydi şöyle yüreğimizden şu aşıkların arasında, şu gözyaşlarının arasında... Bizim kelimemiz de belki kabul edilir diye yüreğimizden bir yarab diyelim de arşın ötesine çıksın El Berri isminin tecellisi hepimizi birden kucaklasın şu salonda yarab ette baba zilletini suçunu itiraf edenin mazeretini kabul edendir o Saçın ola, sakın ola Kimse suçlarını ve günahlarını en yakın bildiği kişiye dahi anlatmasın Anlattığı o kişiler yarın huzuru mahşerde mecburen şahitlik ederler günahlarınıza Sakın ola, hiç kimsenin de günahını görmeyin Yarın huzuru mahşerde o günahını gördüğünüz kişiye karşı şahitlik yapmak mecburiyetinde kalırsınız <gülüyor> Sakın ola Hele hele çok sevdiklerinizin sakın ola hiç günahlarını görmeyin. Sakın ola ne günah görün ne günahınızı anlatın. Sadece tevvab olan Allah'ın huzuruna koşun. Hani gece yaralarında nidası gelir ya duyana. Benimle konuşmak isteyen yok mu? Benden bir şey isteyen yok mu vereyim? Tövbe etmek isteyen yok mu tövbesini kabul edeyim diye... Seherlerde kalkın Seccadenizi serin Gözyaşlarınızı dökün Seccadenize Bir tek onu anlatın Ya Rabbi Ne günahlar işledim Ne günahlar Senin mülkünde Senin rızıklarını ye, ye Senin verdiğin azalarla Bu dillerle işte filanca zaman Ne gıybetler dedikodular Filanca zaman ne haramlar Sana itiraf ediyorum suçum Allah'ım. Başla. Suçunu itiraf edeni bağışlarsın diye. Ya Rabb. Ya Rabb kabul et. Ben pişmanım. Ya tövâ. Allah <Gülüyor> affu. Birçok cezaları kaldıran Berat verendir o. Demedim mi size? Demedim mi size? Cezaları kaldırı verir o, kaldırı verir. Yeter ki ona bir adım gidesin, bir adım koşulsun ona yeter ki, affediverir Bağışçı verir, verir, cezaları kaldırı verir. Hem öyle bir Allah ki o, hem öylesine bir güzeller güzeli ki, öylesine bağışlayıcı ki. Sonra tutar kendine bir adım gelen kuluna, eline bir berat verir ki tabibime komşo ol der. <gülüyor> ya Mülkün sahibidir o. Yegane hüküm ve tasarruf sahibi odur. Niye kendinize dertleri atarsınız? Niye üzülürsünüz olur olmaz her şeye? Mülkün sahibi o. Siz değilsiniz. Keyfinize niye bakmazsınız? Bir misafirsiniz bu dünyada. Onun misafiri. Görmüyor musunuz şu tabiatı, şu sebzeleri, meyveleri, çiçekleri, ağaçları. Hep misafirlerini hazırlamış Yaradan. niye keyfinize bakmıyorsunuz ha niye keyfinize bakmıyorsunuz ha filanca şunu yapmış peş bunu yapmış bırakın mülkün sahibi var o onlarla ilgilenir size ne o onlarla ilgilenir o onlarla alakalanır filanca zulüm yapıyormuş size ne bırakın belki mülkün sahibi onu ateşinde iyice yakmak istiyordur size ne Birisini yetim bırakmış, birisini öksüz, birisini garip, birisini mazlum bırakmış. Size ne? Belki Habibine, yetim olan Habibine komşu yapmak içindir. Karışma, karıştırma. Mülküm sahibi o. Sahibine aşık olan... Allah köleleri merhaba. Merhaba aşıklar merhaba. Bu sultanlar sultanına aşıklar merhaba. Yapmayız bir daha değil mi? Etmeyiz değil Merhaba. Allah'ın misafirleri Merhaba. Allah'ın misafiri olmak Mekke'ye gidenler bilirler Gitmeyenler En kısa zamanda gitsinler inşallah Mekke'de Meysullah'ta Misafirdir Allah kula Allah'ın misafiridir Onun için orada kimse kimseye karışamaz Oh bile diyemez Ey Allah'ın misafirleri Ey aşıklar Aşıklara Aşk destanı gerektirir. Allah Azze ve Celle kim bilir bizi Ne için koşturuyor bilemiyoruz Belki de Belki de bir kişinin Bir kişinin kanatlanıp ötelere uçması için Koşturuyordur bizi ...bine yaklaşan gözyaşı gecelerinde... ...belki milyonlarca... ...izleyicinin içerisinde... ...sadece bir kişi içindir belki de... ...kim bilir... ...bu bir kişi... ...geçmişteki programlarda mı kaldı... ...yoksa bundan sonrakilerde mi bilmiyorum ama... ...belki de... ...bu programdadır ha... ...kimdir o kişi... ...belki de farkında bile değil... ...sen misin yoksa... ...kanatlanıp uçacak... Ötelere Ötelere varacak İmam-ı Rabbani Şah-ı Geylani ötelere Bir dakikada kanatlarını uç verirmiş Yoksa sen misin? Hangi aşıktır o? Onun için anlatırım Gerisi dinlesin Ama o kişi anlatırım O kişi için Kimse o kişi Belki sen, belki yanındaki aşk destanı Asırlar evvel Bağdat'ta bir çingene varmış Bu bir masal değil Alimlerin dizinin dibine çökmüşüm Yaz demişler yazmışım Anlat demişler anlatıyorum Bir çingene asırlar evvel Bağdat'ta çalgıcılık yaparmış kim çağırırsa gider onları eğlendirir bahşişler alırmış bir gün bu çingene Bağdat'ın sokaklarında gezerken bir anda bir kız görmüş vurulmuş aşık olmuş tutuşmuş hemen sormuş oradakilere bu kimin nesi diye bilmiyor musun demişler Bağdat Padişahının kızı Selma Bizim çalgıcı Ali Vurulmuş artık Çaresiz bir derde düşmüş Ne yapsın? Artık ne yanına varabilir ne bir şey yapabilir aşık olduğu kızın Bağdat Padişahının kızı bu Artık yanmış bir derde düşmüş Artık neşeli neşeli çalamıyor çalgısını Herkes Yahu neşeli çalsana Çalamıyor Bahşişler kesilmiş Herkes Ali'den uzaklaşmaya başlamış Aşk bir yüreğe girdi mi Belalar da gelir ha <gülüyor> Ali dertli Ali belaların içine girmiş Bir arkadaşı gelir Ne o Ali der Bu derdin nedir söyleyemem Neden başımı vururlar Söyle ben sırrını saklarım Padişah'ın kızına aşık oldun Demeyesin Ya arkadaş aşık olacak kız mı bulamadın Gönül bu işte Ferman dinlemiyor Aşık oldun bir kere Sorma Aman ha aman kimselere söyleme Başın gider Ben de senin arkadaşın değilim artık Sakın ola Benim de başım gider sonra Sana, sana sadece Aklıma gelen birisini söyleyeyim Bağdat padişahının da dostuymuş duyduğuma göre bütün Bağdatlılar onu konuşuyor çok iyi birisiymiş bütün dertlilerin derdine koşarmış nerede oturuyor bu bilmiyorum adı nedir bari adını söyle ahali konuşuyor şöyle diyorlar onun için Şah abdülkadir Geylani Kıdüses Ruh'un halifesi tarikatının yayıcısı Seyyid şey Ali Heyti hazretlerine... Rahmetullah aleyhi... O ismi duyar duymaz... Ali'nin yüreğine bir ferahlık çöker... Hemen koşar Ali... Ali heyti hazretlerini bulmalıdır... Ali heyti hazretlerini biliyor musun? Ali heyti hazretlerini biliyor musun? Ali heyti hazretlerini biliyor mı? Şu mahallede. Şu mahallede... Ali heyti hazretleri Ali nerede? nerede? Filanca sokakta Ali Eyti Hazretleri Bilmiyor musun? Herkes bilir onu İşte filanca sokakta Dergahı var Ali Eyti Hazretleri Sen biliyor musun onun dergahını? Biliyorum tabii Beni ona götürür müsün? Herkes girer arkadaş Yanında birisine gerek yok Onun yanına herkes girebilir Ali Eyti Hazretleri Ali bin umutla Dergahtan içeri girer Onun huzurunda diz çöker. Şahı Geylan'ın dizinin dibinden ders almış Ali hey Hazretleri. Ah! Aşk diz çöktürür insana ilk önce. Efendim, buyur evladım, derdim var, nedir evladım? Aşık oldum, kime evladım? Selma'ya, Selma kim evladım? Padişah'ın kızı efendim Aman evladım ne diyorsun Ne diyorsun sen Asaletin yok Riyasetin yok Servetin yok Ben söylesem Benim de başım gidebilir Ama madem ki Kapımıza gelmişsin Biz kapımıza gelenleri Boş çevirmeyiz Senden bir şey istesem yapar mısın Evladım Yaparım efendim Ne istesem yapar mısın? Yaparım efendim. Eğer sen istediğimi yaparsan söz veriyorum padişahı ayağına getiririm. Hemen efendim hemen söyleyin ne isterseniz hemen isterseniz her yeri temizlemeye başlayayım. Köleniz olayım ne olun söyleyin ne isterseniz yaparım. Bir seccade bol evladım hemen efendim. Sonra git bir mağara bul ve seccadeni mağaraya ser ve diz çök. Allah, Allah, Allah de. Bu mu efendim? Bu kadar evladım. Mağarada Allah demeye devam et. Ben de sözümde duracağım inşallah. Hemen koşar Ali, hemen Bir secade bulur. Oralardan koşar sonra. Koşar dağlara çıkar ve bir mağara bulur. Mağaraya seccadesini serer. Allah! Allah! Allah! Kervanların geçtiği bir yolun kenarındadır. Kervanlardan birkaç kişi mağaraya dinlenmeye girer. Bir bakarlar ki o güne kadar görmedikleri birisi var. Secadesini sermiş Allah diyor. Selam verirler. Almaz. Konuşurlar konuşmaz. Aman Allah'ım bu da kim böyle? Kervandakileri çağırırlar. Kervandakiler bakarlar adama. Hiç konuşmuyor. boynu Allah diyor. Hemen yürürler. Bağdat'a giderler. Bire beş katar anlatırlar. Birisi var. Mağarada birisi var. Seccadesini sermiş Allah diyor. Bağdatlılar merak ederler. Koşmaya başlarlar. Görmeye giderler. Derken günler geçer. öylesine ki yemez içmezmiş devamlı Allah dermiş Dünya ile hiç ilgisi yokmuş İnsanlar konuşuyor konuşuyor bütün Bağdat onu konuşmaya başlıyor günler geçiyor öylesine ki onun yanında kim giderse kim onun yanında dua ederse duası kabul olurmuş diyorlar bütün Bağdatlılar mağarada günler geçiyor geceleri Ali Heyti Hazretleri gizlice geliyor Ali'nin bile haberi olmadan yemeğini veriyor Hafta başlarında geliyor Ali Ali Ali duymuyor Ali Allah Allah diyor Ali adını bilen bu kişiye bakıyor Ali Eyti Hazretleri efendim hani nerede kız nerede devam evladım sabır evladım Ali devam ediyor. derken sarayda konuşuluyor. Böyle bir zat varmış, bütün Bağdatlılar ona koşuyor. Ülkemize, diyarımıza böyle birisi gelmiş. Padişaha haber vermeli, haberi olsun derken padişahın huzurunda konuşulur. Padişah çok akıllı birisidir. Biz bu işlere aklımız ermez. Bağdat şehrinin büyük manevi eri Ali Heyti Hazretlerini saraya davet edin. Kendisinden soralım. Ali Hazretleri Padişah'ın huzuruna gelir Efendi Hazretleri der Padişah Anlatır Mağaradaki insanı anlatır ona Halkın söylediklerini anlatır Gerçekten büyük bir veli ise Ülkemi benim diyarımı terk etmesini istemem Çünkü nerede bir veli varsa Onun bereketleriyle bereketleniriz Ve her türlü şerden muhafaza olunuruz Vadet Padişah'ı ısrarlı Gerçekten bir veli ise Onu bırakmak istemez. Ne gerekiyorsa yapmak ister. Olabilir mi efendim? Ali'ye iti olabilir der. Aman Allah'ım. Kerametler deryası Şah-ı Geylani'nin halifesi olabilir der. Çalgıcı Ali için büyük bir veli olabilir der. Padişah hazırlıklar yapıla. Mağaraya gitmek için hazırlıklar yapıla der. Ali Hazretleri hemen koşar mağaraya. Ali'nin yanına gelir. Ali, Ali. Efendi Hazretleri. Hani nerede? Kız nerede? Selma nerede? Sabır evladım. Devam evladım. Kırkıncı gününe beş gün var evladım. Padişah buraya geliyor. Sen sözünde durdun. Ben de duruyorum. Padişah buraya geliyor. Ama padişahlar bir yere gelince Altınlar, hilatlar, makamlar dağıtırlar Sakın ola hiçbirini kabul etme Hiçbirini alma Sadece Kızının nikahını verecek olursa Sadece ona evet de Tamam efendim Her şeyi yaparım, ne isterseniz yaparım Selma ile Musaht yaklaştı Allah, Allah, Allah Ve 40 gün. Padişah mağarada Beyler, vezirler Ama padişah çok akıllı birisi, Ali Heyti Hazretleri'ni de yanında getirmiştir. Ferman duyurur. keseler dolusu altınlar, Ali'nin önüne atılır. Hayır! Hayır! Bir zamanlar o keselerin içindeki bir altına sabahlara dek çalgıcılık yapan Ali, şimdi keseler dolusu altınlara hayır der. Ülkemizi terk etmeyin. Sizi vali yapalım hayır, hayır Hayır. Ülkemizi terk etmeyin ne olur Size beylik verelim Hayır, hayır. hayır. Padişah şaşkın Aleyti Hazretlerine gelir Efendi Hazretleri Bu zata ne gibi bir ihsanda bulunalım ki Ülkemi terk etmesin Böyle dünyadan kopmuş Böyle Allah'a bağlanmış bir zatı Kaybetmek istemiyorum Padişahım Kızınız Selma'nın nikahını verirseniz belki ülkenizi terk etmeyebilir. Padişah ülkesini çok seviyor. Ülkesinin insanlarını çok seviyor. Ülkesinin adına karar veriyor bu zorlu kararı. Kızım Selma'yı inkah ve tezvir ettim. <gülüyor> bu nasıl bir iş? ''Aman Rabbim, beni aşkla şereflendirdin. Bir kız için kırk gün ismini söyledim. Dünyanın âli insanlarını ayağıma kadar getirdin. Ya Rabbi, bir kız uğruna Allah dedim. Padişahları ayağıma getirdin.'' ...kız da sizin olsun, her şey de sizin olsun, Allah'ım, bensiniz yarım, Allah'ım! O anda, o anda o çingene, o çalgıcı Ali, Allah'ın lütuf ve hisanıyla kutbu yet makamına yükseldi, kutup oldum! أمرمن أتقي محتر من جريم حنيم بتر bir şey istemiyorum. Günahlara batmışım. Bana kulum değil Allah'ım. Allah'ım. Kırk yıllık ömrümde kırk günümü sana veremedim Allah'ım. Gidin ey dünya ey insanlar ben, ben kendimi Rabbime verdim diyemedim. Affet. Sana geldim, affet. Sana geldim, affet. Bağışlarım, affet isyanım, affet isyanım. Halim, affet. Ey sulahan yana başın dualar ettim. Affet beni için Rabbim Dualar ettim. Size de. Gözdeşi gecelerinin sevdalarına da dualar ettim orada Affet Rabbim onları diye Orada dualar kabul olur Orada dualar kabul olur Gayre günaha koşmayın Affet Allah'ım Babişten Affına güvenirim Affına güvenirim Kapımda dilenirim. Kovsan, kovsan yine gelelim Allah'ım. Sana gelirim. Mahveder değil mi? Başlar değil mi? Benim gibi bir yüzü karaya bağışlar değil mi? Bağışlasın değil mi? Hepimizi bağışlasın. Amin. Bir adam vardı Bir adam İşi sepetçilikti Deniz kıyısına gider Sepet örer Sonra götürür pazarda satardı Bir gün Yavrusunu da yanı başına alıp götürdü Akşama kadar çalıştı Akşam üzeri evine dönerken Yavrusu oynadığı taşları babasına gösterdi Babacığım Söyle evladım Bu elimdekiler nedir babacığım Çakıl taşı evladım Peki bu Denizin bu tarafındakiler Nedir babacığım Çakıl taşı evladım Peki bu tarafındakiler nedir babacığım Onlar da çakıl taşı evladım Babacığım Söyle yavrum Çakıl taşları bu kadar çok mu Çoktur yavrum Çoktur daha da çoktur bir tanem Babacığım Söyle yavrum, dünyada çakıl taşlarından daha çok olan bir şey var mı babacığım? Var yavrum, var bir tanem, var babanın günahları var yavrum. söyle yavrum kuzum benim bir tanem söyle senin günahlarından daha çok olan bir şey var mı var yavrum var bir tanem babanın günahlarından daha çok Allah'ın rahmeti var yavrum Allah'ın rahmeti var yavrum Allah'ın rahmeti var yavrum Böyle bir Allah kalpçı nasıl günah sevilir o? O da edilmez mi? Sıbhan Allah! Sübhane ben esra bi'abdi Leyla ve azzeze hu bi'mecidi Kullu melayifi sendahat Fî mavfi bil'alya bi'hamdi Sübhane ben esra bi'abdi Leyla ve azzeze hu bi'mecidi كل الملائكه سبحت في موكب العلي سبحانه من أسرق عبده ليله وعزته بمجده كل ملائك سبحت في ملخب العلي الله الصبح بدأ من فكعته والليل دجا من وراته يا دفاع يا ستاة يا دفاع إن تضلوا سلطانا ولا ليلة وعزة زم كل الملائك سباحه في موقف العليالي حامدي على أسلاق عبد ليلة وعزة زم كل الملائك سباحه في موقف العليالي حامدي إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله Hay, ooh, hay, hay. Kim do? Uçmadı mı hala? Kanatlanmadı mı hala? Hadi bir son hamle daha. Hadi, hadi yüreğini ver iyice. Bir delikanlı vardı. Amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Ölmek üzereydi. Amcası geldi. Yeğenim dedi. ömrünü hep günahlarla geçirdin şimdi öleceksin ateşe nasıl dayanacaksın delikanlı amcasına döndü amcam dedi amcam belki biraz sonra öleceğim ben öldükten sonra anama sorsalar oğlunu ateşe mi atalım cennete mi koyalım diye anam beni nereye koyar amcam amcam dinle dinle amcam anam ne ki benim Rabbim anamdan daha çok şefkatli hadi günahlardan masibadan, kötülüklerden Allah'a dönelim gayri. Haydi O'na dönelim, haydi! Layla ve Azzevbi Mecidin Kullu melaike sefahat Fî malkibil aliyâbi hadd Bu halaman Esrabi Abdin Layla ve Azzevbi Mecidin Kullu melaike sefahat MAKBİL ALYABİ HANDI Hayyyyy Hayyyyy Hayyyyy Ay Ey Allah'ın kulları Gecemiz bitti ama bir anonsumuz var Anonsu bizzat ben yapıyorum Onu tanıdınız artık değil mi? O çağırıyor Sizi O çağırıyor Sizi O çağırıyor Ona koşun artık, hadi kaffar olana koşun, halim olana koşun, kaffur olana koşun, affov olana koşun, hadi ona gidin artık ona. Ya Hakk! Alhamdülillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahirrahmanirrahim. فقر رسلا فضلا وأولاء السبل لذلالته